Bölüm 232 İtikafın Fazileti Hadis 1269 İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi. Hadis 1270 Ayşeen Allah ondan razı olsun Bize bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramaz'anın son on gününde itikafa girmiştir. Vefatından sonra da hanımlar itikafa devam ettiler. Hadis 1271 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun, demiştir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ramazanda 10 gün itikafa girerdi vefat ettiği senenin ramazan ayında ise 20 gün itikafa girdi